Sevgili vecihem, bu hafta yine mektup alamadım. Fakat gazetelerde mecmualar geldi. Bu kağıtlar da benim için mektup yerine geçiyor. Bana hepinizin kokusunu getiriyor. Bunları görünce sıhhat haberinizi almış oluyorum. Ben sıhhatteyim, sadece aklım sizde. Lakin ne çare, sabretmek lazım. Böyle zamanlarda Allah'a tevekkül etmek insanın imdadına yetişiyor. Bir Müslümana göre Allah varken keder yoktur. Türk, Allah Kerim'dir demekle her türlü vesveseden uzak yaşar. İşte ben de bir Müslüman gibi, bir Türk gibi Allah'ın inayetine güvenerek kendi kendimi teselli ediyorum. Sevgili Zercan, ben burada kendimi Diyarbakır'da sanıyorum. Biz kayası gibi yüksek mevkideyiz. Karşımızda deniz karanın içine girmiş bir ırmak kadar ince. Diyarbakır'daki çay andırıyor. Irmağın ötesinde bir köy var ki kıtırbıla benzer. Sabah akşam köylülerle hayvan sürüleri bu denizi ayaklarıyla geçerler. Diyarbakır'dan kıtırbıla nasıl geçilirse bu taraftan da karşı yakaya öyle geçiliyor. Yalnız burada kelek yok. Karşıyakanın sağ tarafında bir köy var ki Diyar-ı Bekir'in Sadi köyüne benzer. Sol taraftaki köy de Sümbüllü'yü andırır. Hasılı karşında Dicle'yi, Bostanları, Kıtırbulun arkasındaki yamaçları görür. Sanki Fiz Kayası'nın üstündeyim. Etrafıma baktıkça diarı Bekir'i, oradaki evimizi, evimizdeki bahtiyarlığımızı hatırlıyorum. ''Sevgili zevcan, bu ayrılık çilesi yakında bitecek. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş garip kuşlara sormalı. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcan'ın katarlarının dönüşü gibi elbette bir gün biz de bu hicretten döneceğiz.'' O zaman mesut yuvamızda yine bir çift güvercin gibi Sevgili yavrularımızın tatlı cıvıltılarını dinleyeceğiz Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar Çocuklarımızı benim için öp Senin dudakların benim dudaklarımdır Bu bayram hürmetine inşallah yine o güzel günlere kavuşacağız Sevgili vecihem Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitil işler yüreğimde yara var aman Fitil işler yüreğimde yara var aman. Gidersen benim başka Kimim var, kimim var İsterem ki bir gün evvel Gelesen aman İsterem ki bir gün evvel Gelesen aman Öldüm, bittim Eridim Tutuştum Aman O senin aşkın Elinden Bayıldım Aman Sesin aldım Yüzünü de gördüm Ayıldım Aman Öldüm Bittim Eridim, tutuştum aman O oh, senin aşkın elinden bayıldım aman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım aman